Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kampüsla güreşiyoruz. Kampüsla güreş programımız başladı. Başladı. Kelimemiz maviydi. Devam. Geçen hafta devam ettik aynı isimli programımızla. Twitter adresimiz, Instagram ve Gmail adreslerimiz efendime söyleyeyim mevcuttur. Bekleriz. Ee, ve tabii bekleriz. Bu mavi programında hayli zengin olacağını altını çizerek bir de dinleyicimiz sevgili Nazan Işık Hanımefendi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek... ...eksik olmasınlar... ...başlayalım Mavi'ye, çağrışımlar vardı geçen hafta, onun üzerinde konuştuk, devam edelim biraz... ...pek çok e, görselden de e, bahsettik ve onları Twitter adresimizde yayınladık, bu programda da devam edeceğiz... ...sadece görsel değil, bazen küçük özetler ya da kelime <gülüyor> açıklamaları da oluyor... E, vardığımız sözcükleri hatırlayabiliriz. Huzur dedik değil mi? Yani dedik. İnsanın böyle bir maviye bakası geliyor zaman Bir sonsuzluk Hemen duygusu geliyor. Hemen deniz ve gökyüzünün özellikle çağrıştırdığı hmm. bir sözcük. Aynı şekilde özgürlüğü de çağrıştırıyor. Tabii. Bu iki coğrafi parça. E, bir yandan soğuk sözcüğünü de çağrıştırıyor. Evet. Yani hem... Ee, bakışla hem ruh haliyle hem tenin e, soğuduğu zaman e, aldığı renkle e, soğuk kelimesi de var hı hı. başka farklılık dedik farklılık dedik evet özellikle bizim gibi doğulu aslında bugünkü programda toplumlar. da açıklayacağız hayli simgeler anlamda çok zengin semboller simgeler anlamda onlara bakacağız efendim bir de nazar dedik nazar dedi, hem getiriyor bizim hem götürüyor değil mi? çok inanılan evet hı hı. Efendim sadece çağrışımlardan bahsettik ve onlarla ilgili de pek çok bilgi verdik geçen programımızda. Eski programlarımızda Açık Radyo'nun podcastlerinde veyahut da Twitter'da yayınladığımız sayfamızda bulabilirsiniz. Devamlılık arz etmesini istiyorsanız. Hala bitmedi çağrışımlar. Ne kaldı Keremcim? E, aslında bluz... Aa, evet. Yani? Biz bluesdan bir kere daha bahsetmiştik. Acaba zenciler bu ak kara e, siyahi evet. muhabbeti içinde miydi? Efendim blues malum bir müzik e, Hı -hı. türü e, ve e, Afrika kültüründe cenaze ve yaz törenlerinde acının ifadesi olarak kullanılan bir çivit maviden yola çıkarak aslında sözcük Hı -hı. daha çok acılı melodileri ya da zencilerin yaşadıkları trajik sıkıntılı hayatı çağrıştırır bir müzik olarak başlayıp sonra tabii çok başka mecralara da dökülmüş ama. ama bir mavi kökeni var yani. Evet ne de muazzam bir yani Blues'un. Sever misin sen? Seversin, severim. Seversin. severim. Evet, sen şey de seversin. seversin. Ben, de ben, de ben de onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka mavi ben tabii ama hayvanla ilgili bir şey söylemesem olmaz. Buyurunuz efendim söyleyiniz o zaman. <gülüyor> Geçen programda da değişik hayvanlardan bahsetmiştik. Mavi ile ilişkili. Burada direkt mavi gözlü bazı hayvanları anımsamak istiyorum. Başta kendi kedi Marlu'yu anmak evet. istiyorum dermiş. <gülüyor> Marlu da gerçekten Efsane. Onun da resmini paylaşacağım. Paylaşayım mı sevgili dinleyiciler? Çok güzel Gerçekten görüp görebileceğimiz en güzel kediler. Yok o kadar iddialı olmayalım ama ben, herkese ben kendi kedisi. <gülüyor> Kuzguna yavrusu Anka. Bizim oralarda ne derler? Ee, kirpi enini pamuğum diye severmişler. Ah hiç duymamıştım. Ne kadar güzel. <gülüyor> Ay çok hoşuma gitti. Neyse işte pamuğum Marlo aslında chocolate point diye bir tür var. Yani şöyle Alt üst başlığı başka ama. E, tür bu, ama hibrit tür değil mi bu? E, muhtemelen hibrit tür. Aslında birçok tür öyle. Yani hı hı. E, mesela bütün köpeklerin e, çakal ve kurttan geldiğini Tabii. daha önce konuşmuştuk. Kediler de çok daha vahşi kedilerden bir şekilde geliyorlar ama. E, şimdi bazı türler var. Mesela siyam kedisi herkesin daha çok bildiği bir tür. E, mavi gözlü özellikle belli bölgeleri çok koyu kahverengi renkli evet. bu sadece siyama özgü bir şey değil aslında işte bunlara çaklık point deniyor birman diye bir kedi türü var hmm. o da aynı renk hmm. yapısında gözler masmavi köpekler düşünüldüğünde bu Sibirya kurdu denilen haskiler sık sık Sibir çok Sibirya çünkü Türkiye'de gerçekten özellikle bu sıcak bölgelerde gördükçe geçen yani söyleme sahip tatile çıktım Anamur'da gördüm Haline pek üzüldüm evet. hayvancağızı ne diyeyim yani. Evet işte coğrafyalarından koparılan Sevgili hayvanlar insanlar böyle mavi gözlü hayvanlar çok var. Kendi mavi olanlar da var tabi özellikle kuşlar ama oraya girmiyoruz artık. Bitti Biraz, mi çalışımlar? Evet. Daha ee, vardır da. Vardır çalışım elbette Bizimkiler. Ama bizimkiler etimoloji. <gülüyor> Biraz bakalım ne bakalım. var İsmet Zeki Eyvoğlu. ha İsmet Zeki Eyüboğlu'nda şöyle, e, mavi aslında Arapça mai sözcüğünden geliyor evet. ve mai de e, su bir rengi. Hatta meşhur bir romanımız mai var. Mai ve Siyah. Mai ve Siyah Şimdi, O da aynı isim evet. değil mi yani? Arada V yok, ee, Evet, mai. mai. E, su Süleyman, rengi. Çünkü zaten ma su demek. Hı -hı. Malumunuz. Ma'i de Bulmaca. su gibi olan. Bulmaca evet tipik. Evet. Bir de ab vardı. <gülüyor> e, zaten ab da demişken hemen Farsça'da abi. Hı -hı. Ama a uzatmalı. Çünkü gene sudan geliyor. Hep evet. böyle benzerlik üzerine kurulmuş sözcüğün anlamı. E, Almanca'da blau, İngilizce'de blue, Fransça'da bleu. O hep benzer gidiyorlar. Evet. Şey de değişiyor işte. Neyde? Ee, İtalyanca'da azura. Ha evet. E, İspanya İspanyolca'da azul. azul. Lele ama. Evet. Ee, burada şöyle bir e, açıklama da var. Aslında açıklamayı e, ekşi sözlükten buldum ben. Hı -hı. E, fakat çok mantıklı. Bizim verdiğimiz etimolojik bilgilerle e, uyum içerisinde. Şimdi bahsetmiştik ya geçen programda bu lapis şundan hatta lapis ne diyordun lapis sen? Lapis lazuli. Hah, lapis lazuli. Efendim bu lapis lazuli Lejwart e, denilen bir yerinde çıkıyor Afganistan'ın. Evet. Hatta daha da uzun bir ismi var. İsmi evet. var şehri. Şimdi e, Fransızlar e, daha doğrusu önce Araplar bu sözcükten yararlanıyorlar. Araplar Lazawart diyorlar bu taşa. Hmm. Ee, Araplarda gören Fransızlar onlarda bir L belirtme sıfatı var ya başta L ve apostrof üstten kesmeyle o belirtme sıfatı olarak düşündükleri için L'yi atıyorlar o hmm. yüzden Azur diye yazılan Azur diyor herhalde onlar evet. <gülüyor> İngilizce'de de bir Azur var ama mavi masmavi gök mavisine verilen ad yani Blue'dan hmm. biraz daha farklı bir mavi ee, Arapçadan aynı zamanda İspanyolca ve İtalyancaya da geçmiş demin bahsettiğimiz eyüboğlu ile çok e, paralel yani azuraylan azul hı hı. aynen övüne benziyor. Kanka. Ve ben şeye dönmek istiyorum. Şimdi tekrar şeye dönüyoruz. Afganistan'da çıktığı yere bu lapis taşının. Tabii lapis aslında daha lacivert. Yani genelde yani en azından bizim hani gördüklerimiz Koyun. Maviye çalan kısımları var ama daha çok Koyun. lacivert e evet. yakın yani. Biz lacivert de biraz mavinin içinde anarak gidiyoruz bu program. Lejvart'tı yerin ismi. Hmm. Taşa da deniyor hatta. E bizde de lacivert aslında. Evet, Gerçekten doğru. benzerlik çok. E hemen buna paralel şey bilgisini de vereyim. Gene isme Sekeyboğlu'na döndüm ekşi sözlükten. Şimdi e, Latince'de e, Caerulos diye geçiyor. Hı. Gökle ilgili anlamına geliyor. Ee, bu bağlamda da Zeki Tez Acayip Sözlüğü'nde hay yayınlarından çıkmış olan bu köke Göksel'le ilgili köke dair kelimeler veriyor. Mesela e, gene Caelestis bu Kaelestis olur. E, sanki daha mantıklı e, K'le olması e, Latincesinin telaffuzuna da bakmadım. Hı hı. Ne yalan söyleyeyim. E, ya da Koelestis diye geçiyor. İkisi de göksel, gökle ilgili anlamında Latince'de. Aynı şekilde e, Kairuleum, Eciptenium diye bir şey var. Ecip bizim bildiğimiz mısır. E, mısır mavisi hmm. e, anlamında bir şey. E, böyle bir mavi var. Anladım. Bu Böyle bir pigment var mısır mavisi denilen. Eski çağlardan beri kullanıyormuş. Zaten mısır kültüründe de hayli önemli daha sonraki programlarda bahsedeceğiz ee, gene Cairoleus e, diye bir sözcük var hem Yunanca'da hem Latince'de mavi mavimsi anlamına geliyor hmm. e, Blue Horace Vernet diye bir renk var e, Fransızca'da kullanılan Horace Vernet mavisi bu hmm. da bir pigment. Hep bunları kullanırız. Anladım. İnternette. Çok da güzel bir e, Karadeniz türküsü alıntısı örneği kullanmış. E, şeye geçiyorum Eyüboğlu'na. Mavili mavi şuğum, şekerle karışığım. Öyle miydi e kız seninden konuştuğum demiş. Güzelmiş. Karadenizlerde de bol mavi gözlü olduğunu söylemiştik. T -d t -d mavi isim ve sıfat olarak mavi. A'sı uzatıyoruz değil mi? Evet. Arapça maiden geliyor. Su ile ilgili su rengi söylemiştik. Bir de ikinci anlamı olarak yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk bulutsuz gökyüzünün rengi. Hmm. Bulutsuz gökyüzünün rengi de güzel bir tanımlam olmuş. Evet yeşil ile... Menekşe rengi, rengi arasında diye geçiyordu. Hiç bir tanım. Mavi boncuk dağıtmak var. Hepimizin bildiği. Hatta geçen hafta bir şarkıda hani paylaştık değil mi? Mavi boncuk. Ha, doğru. Yani birçok kişiye birden sevgi göstermek ha. ve söz konusu kişileri bu sevginin yalnız kendisine verildiğine inandırmak gibi ha. bir açıklaması Hatta var. Hatta deyim de şey. Mavi boncuk kimde diye de bir deyim varmış evet. Ömer Hasan Maksoy'da. Evet. Bir de tamam. mavi hastalık diye bir şey var. Bu ilim çekti. Kalbi ikiye ayıran bölmenin kapanması sonucu temiz ve kirli kanın birbirine karışmasına yol açan hastalığa mavi hastalık denemiş efendim bunu ilk defa duydum ben ha, evet Öldüm. kan tabi doğru ya aslında kirlendiği zaman daha mavi oluyor falan biz de ha. mavi insanlardan bahsetmiştik geçen program Başka bir ne şarkı var? arası verelim sonra devam edelim olur mu? geldi mi şarkı? Evet. bu zaman ne çabuk ilerliyor efendim Michel Gurevich'den geliyor güzel bir parça Blue Eyes Unchanged Across from me on the bus this afternoon A girl of age 90, eyes of blue Peering out from a body changed too soon I saw the girl so charming in her youth So, woman of taste Now just to get off this bus is a torturous fate She'll slowly make the way back to her place An apartment where no one will wait. Once reflected in her mother's gaze On those summers as a child by the lake Blue eyes saw love's first embrace The boy down the road, I wonder if he's alive today We know justice will be served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 şarkı. Beğendin mi? Beğendim. Bende çok de beğendim. Gitmiştim. Aa Hı, o öyle var. mi? Farklı bir grup ismi var aynı zamanda hanımefendinin. Efendime söyleyeyim devam ediyoruz. Mavi. mavi. 94.9'da. Açık radyodayız. Mavi. Sende oksot sözcüğü vardı galiba. Vardı. İlginç şeyler var. Ee, bahsetmiştik zaten azur sözcüğünün gök mavisi masmavi anlamına geldiğini. Fransızca'da da aynı. Şimdi İngilizce'de bildiğimiz rengin dışında bir soğuktan ve nefessizlikten alınan hale mavi deniyor. Yani bizdeki morarma hmm. yerine İngilizce'de mavi, mavi kullanılıyor. Mavi içme gibi. Evet. içme hmm. Keza üzgün ve depresif anlamına geliyor. Yani feeling blue dediğin anda aslında üzgün hissetmek. Evet. Ki, modda. evet blues müziğini de anımsıyoruz. E, başka bir mana bunu hiç bilmiyordum. Bir film, bir şaka, hikaye, blue ise eğer cinsellikle ilgiliymiş efendim. Yani mesela blue joke dedin. Blue hmm. movie dedin. Öyle. Bu, Bu bunu gibi. hiç bilmiyordum evet. gerçekten. Bu programda bayağı bir bilmediğimiz şey varmış. Evet biz de öğreniyoruz bir yandan bildiklerimize ek olarak. Tabii sadece biz değil. <gülüyor> herkes. <Yormuşuz. gülüyor> Belki evet bilenler yani, vardır ama. Biraz... ...mütevazı olmaya gerek yok diyormuşum. Buyurunuz <gülüyor> devam edelim. <gülüyor> Efendim Oxford sözlüğünde bir takım... E, ...deyimler kalıplaşmış anlamlar... ...idium dedikleri ilgimi çekti. Mesela... E, ...somebody's blue eyed boy... ...gibi bir ifadede... ...bu blue-eyed boy denilen şey... ...birinin göz bebeği olmak anlamına geliyor... ...yani hmm. birinin... ...mavi gözlü işte bebeği... ...oğlu çocuğu olmak... E, ...iltimas geçilen kişi olmak... ...anlamına geliyor... Hmm. ...beni e, cinsiyetçi ve ırkçı yaklaşımıyla da... ...düşündürdü bu yalnız... ...bir hmm. kere blue-eyed olunca o... ...biraz daha seçkin, iltimas geçilen... ...göz bebeği olma hali gerçekleşiyor... ...yine hmm. o hani farklı ve başka hali... ...bir de boy yani... ...gibi. Başka ne var? Bilmem kapmadım değil diyorsun. Ee, yani düşündüm üstünde diyelim. Ee, out of the blue ifadesi e, beklenmedik aniden ansızın anlamına geliyor. Böyle hmm. mavinin dışında gibi bir ifadeyle. Ee, bu blue blooded bizde de kullanılan mavi kanlı e, soylu manasına geliyor. Bizde Biz kullanılır mı? Tabii mavi kanlı denir. Öyle mi? Bana her gün mavi kanlı derler. <gülüyor> Bana <gülüyor> <gülüyor> deniyorlar. E, yo, yani o şaka oldu. Tabi de sonuçta kullanılır evet. Soylu o yüzden seçkinlik kelimesine de vardım. Hep bir farklı olana bir Mal, mavi değil mi hali. Hmm. E, bir de blue stocking bunu hiç gene duymamıştım. Ee, aslında bu Stocking uzun, çorap, çorap, jartiyer manasına gelen bir sözcük. Blue Stocking bilgiç, eğitimli, entelektüel kadına verilen e, isimmiş. Hmm. Özellikle eski İngilizce'de daha çok kullanılıyor gibi. Baya e, ilginç idimler evet, var. Şimdi biz e, geçen programımızda da bahsetmiştik. E, Kollektife e, sevgimiz, bağımız e, efendim devam ediyor. E, hatta onların güzel bir duygular sözlüğü mü çıktı? Evet. evet bekliyoruz yollayınız <gülüyor> Ben aldım ya Sevgili, Ben bekliyorum bana yollasınlar diye aldın mı <gülüyor> Efendim e, Maggie Nelson e, Mavi bant e, kitabından Gene anlamla ilgili iki e, şey var karşımızda e, Bir tanesi e, Blue Eye e, Bu eski İngilizce'de Ağlamaktan veya başka bir sebepten göz çevresinde oluşan Mavi ya da koyu renk halkaya Blue Eye deniliyor hmm. e, Keza başlık Kullandığımız anlam e, blue ya da blue sözcüsü, sözcüğü İngilizce'de hüzün, keder, hüzünlenmek, umutsuzluk, elem anlamlarında da kullanılır. Bilgisi evet, var elem, böyle. Acı ve keder öyle bir şarkı da vardı, vardı, evet. var. da evet. Argo sözcüğü var. Buyurun. Hulke Aktunç'un yapı kredi yayınları. Mavi 500 liralık banknot kuleli. Ben hmm. hatırlayamadım ona bakacağım. Kuleli Sonra derken? Kuleli hani Galata kuleli. Bizi belki belki... Okay. Beyazıt Kulesi'nin olduğu bir para. Yani 500 dolarlık para. Muhtemelen oradan ha, geliyor. Bakamadım bakalım. bakacağım. Doğru sen hep buluyorsun o para resimlerini zaten. Paraları buluyorum. Parayı pa seviyorum. <gülüyor> sen biliyorsun. <gülüyor> evet. Evet. evet. Şaka yaptım tabii. Mavi asit var. Evet. Bu mavi cennet de denilmiş buna. Bir tür uyuşturucu elesti. Bilmiyordum. Ee, mavi kağıt almak diye bir şey var. Şoförün kovulması ya da işte öğrencinin okuldan atılması ha. manaların. Manası taşıyor. Mavi kağıt almak. Hmm. Ee, mavi rüya diye bir şey var. Bu da bir çeşit morfin türü. uyuşturucu üç hmm. Hep renklerden ee, yola çıkarak. evet yerde. Bir de mavi zarbo diye bir şey var. Bu da e, belediye zabıtası anlamına geliyormuş. Yani Zarbı da muhtemelen zar... çingene. E, Öyle mi? Ben e, de, ben de zarbu elinde, nedir evet. ya, zarbo nedir diyecektim. acaba zabutayı zarbo mu dediler gibi. Yok yok. Mavi giydikleri için mi? Mavi mi giyiyor tabii ya, zabıtalar? Tabii tabii mavi giyiyorlar. Mavi. Ha, aklımıza hiç gelmedi. Aslında birçok şeyde var gerçekten. Biz havacıları e, andık. Polisler de mavi giyiyorlar. Mavi gömlek falan giyiyorlar. Evet. Yani mavi üniforma var. var aslında evet. dünyada var bir evet. sürü ülkede. Doğru. Bir de şi şiir mi? Evet. Şiir sözlüğü var. Ee, Ömer Faruk Hatipoğlu'nun e, efendim Sözlüklük diye de geçiyor. Şiir sözlüğünde iki mavi tanımı yapmış şiirsel Hatipoğlu. Biri Evi Denizce Derin Gökçe geniştir evi gibi iki hı hı. dizeyle tanımlamış. Tam da bizim deniz ve gök e, sürekli tekrarladığımız tanımlarına paralel. Bir de havadan sudan yeryüzü elbisesi ışığın en güçlü sesi demiş gene mavi için. Hı hı. E, havadan sudan yeryüzü elbisesi çok güzel geldi. Sadece ışığın en güçlü sesini ben tam oturtamadım. Işıkta da mavi bir çağrışım oluyor mu acaba? Işık. Yani. Kuzey ışıklarında belki, kutup ışıklarında. Onlar da yeşil olan. gibi yani sanki. Doğru. Evet efendim, simgeler. Doğru mu? Ee, ben şu küçük şeyimi bitireyim bari. Sen öbür simgene geçebiliyorsan. Ee, Kabalcı'dan basılmış Andrea Alciatus'un simgeler kitabında... Ee, ...renkler diye bir bölüm var. Orada mavi şöyle tanımlanmış. Mavi denizcilerin rengidir. Kafayı dinle bozan. ...göksel yüceliklerin peşine düşen... ...din adamlarının... ...yani hem denizcilerin... ...hem de e, din adamlarının... Hı -hı. ...eh tabi bu ulvi... ...çağrışımlarıyla dini... E, ...aklımıza tabii, getirmesi tabii, çok mantıklı. Yörde. Simgeler sözünde esas Korkmaz'ın... ...işte mavi ilk anlamda... ...tanısallığın simgesi, göğün rengi... ...bu renk, renkte olan her şey... ...diyor... Ee, ...içinde her şeyin yer aldığı boşluğu... ...simgeleyen renk aynı zamanda... ...boşlukta diye Hı -hı. aklımıza gelebilir bir kelime olarak... Dişil ilke durumundaki suyu simgeleyen renk. İşte Çin kültüründe çoğunlukla uğursuzluk simgesi bir yandan. Allah Allah. Şeytanı simgeleyen renkmiş bir yandan. Ha zıt aslında. Evet, Bakire Meryem'i simgeleyen renk. Aa evet Kaç resim sanatında evet. bayağı kullanıyorlar, giydiriyorlar evet. mavi. İşte bu doğu bilgeliğinde yedi ana çakradan kafatası temeli çakrasını simgeleyen renkmiş. Hmm. Efendime söyleyeyim. Nakşi gelenekte Nuh ile ilişkilendirilen e, nefsin görünüşünün simgesiymiş aynı zamanda. Hmm. Gerçekten çok zengin simgeler kısmı. Mavi yüz diye bir şey var mesela. Çin tasarımlarında e, simgesel anlamda edebiyat tanrısı. Bu çok ilgimi çeken şeyleri e, yazdım. Bak, Mavi yüz, edebiyat, edebiyat şey tanrısı. Mavi ejderha diye bir şey var. Bu Çin kültüründe yine... Simgesel anlamda beyaz kaplanla birlikte tüccarların yaşadığı evin ana kapısını koruyan Tanrı'mış efendim. Tüccarları koruyor. Evet. Hmm. Tüccarların yaşadığı evin hmm. ana kapısını koruyor. İşte sonuçta gene de tüccarları koruyor. <gülüyor> Bir de e, doğu simgesi hayvan. Doğuyu, ne simgesi? Doğuyu, doğuyu simgesi. Ha, doğuyu. Evet. Böyle efendim şimdilik böyle haftaya biraz devam sembollere edecek. devam edeceğiz. Çünkü gerçekten çok zengin. Evet dinle, tarihle ee, ve sanatla da çok ilgili şey var. Biz e, var. mavi yaz dedik falan ama sonbahara doğru kayacak gibi görünüyor. Olsun gökyüzü her zaman mavidir diyerek. Evet ve öyle kalsın yani, programın destekçisi Nazan Işak'a bir daha teşekkür ediyoruz. Evet iyi haftalar dileyelim efendim. Hoşçakalın.